Denizci Simbad'ın Maceraları Bölüm 2 Rokun Yumurtaları Hey! Bekle! Bak uçuyorum Tik. Eğer beklersem aşağı düşerim. Niye öyle soluk soluğasın? Acele etme Tik. Nefes al. Havayı saçında hisset. Kendini rüzgara bırak. İyi de benim saçım yok. Karım kestirmemi istedi. Kartala benzediğimi söyledi. İnanabiliyor musun? Karım bana kartal dedi. Keşke senin gibi saçım olsaydın. O üçte saç senin tipini değiştiriyor. Ah, biliyorum. Saçımı canlı tutmak için serum kullanıyorum. İnsanlar attıkları şişelerin içinde çok serum ziyan ediyor. Sahi mi? Tabii ki. Bütün kuşların tüyleri niye yumuşak oluyor sanıyorsun? Ve ayrıca tüccarlar rok işinden nasıl zengin oldu sanıyorsun? Eminim o serum, Rok'un tüylerini o kadar sert yaptı işte. Rok mu? Nasıl yani? Ben bu tüccar işini hiç anlamadım. Öyle mi? Normal. Hem de çok normal. O hikayeyi bilmiyorsun değil mi? Şaşırmadım. Aa, çünkü bu da Denizci Simbad'ın maceralarından biri. Simbad mı? Anlat anlat. Gel hadi sihirli kazana gidelim. Su, sensin temiz ve mavi. Göster bize içinde gizlediklerini. Simbad ilk yolculuğundan sonra Bağdat'ta kendisine bir ev inşa etmiş. Orada çok mutluymuş ama kısa süre sonra yine denize açılmak istemiş. Daha çok ticaret yapıp daha çok para kazanmak istiyormuş. Böylece daha iyi bir hayat yaşayacak ve Bağdat'taki dostlarına yardım edebilecekmiş. Simbad bir kez daha denize açılmaya karar vermiş. Simbad'ın babasının Kabir adında eski bir arkadaşı varmış. Ah Simbad, gel gel. Seni çok uzun zamandır görmüyorum. Evet Kabir amca, çok uzun zaman oldu. Sen de birkaç aydan beri denize açılmıyorsun ama. Elinde mal varsa ben onları başka limanlarda satabilirim. Bu sayede hem senin işin yürür hem de ben biraz para kazanırım. Ya, ee, şey, kusura bakma Simbat. Keşke sana yardımcı olabilseydim ama elimde hiç mal yok. Ben elimdeki malı çoktan bir başkasına verdim. Kendisi Bağdatlı değildir. Sen onu tanımazsın. Hiç kimse tanımaz. Eee, neyse, e, benim biraz işim var. Sen kendi işine bak. İyi yolculuklar, çok dikkatli ol. Hmm. Kâbir amca niye bu kadar acele etti? Ayrıca mallarını niye Bağdat dışından gelen birine verdi? Bu çok tuhaf. Simbad mallarını başka limanlarda satmak için ertesi gün yelken açmış. Günler geçmiş ve Simbad gemide birçok arkadaş edinmiş. Tek gözlü canavar mı? Denizdeki ihtiyar adam mı? Bunların hepsi hikaye değil mi? Sen bunlara gerçekten inanıyor musun? Bu deniz gizemlerle doludur dostum. Seni tanımadan önce de bir balinanın sırtında orman yetişebileceğini bilmiyordum. Aa evet, şimdi ne dediğini anlıyorum. Umarım öyle gizemli şeyler başımıza gelmez. Ama kaderin başka planları varmış. Gemik kısa süre sonra karaya yanaşmış. Oh! Kara! Burada biraz dinlenelim. Önümüzde uzun bir yol var. Hmm, ne kadar güzel bir yer. Ama bu defa ormanın çok içlerine girmemem gerekiyor. Geçen seferki gibi geride kalmak istemiyorum. Denizde istirahat etmek çok zor. Burada biraz uyuyayım en iyisi. Aa, ne güzel bir yer. Sürekli konuşmak zorunda mısın? Biraz sessiz ol. Arkadaşlarım nerede? Ne? Gemi nerede? Ne oldu? Merhaba. Kimse yok mu? Hayır. Beni bırakmışlar burada. Nasıl yaparlar bunu? Ne yapacağım şimdi? Bir dakika. O kadar da kötü değil. Eminim bu adadan başka gemiler de geçer. En iyisi şu ağaca tırmanıp daha iyi göreyim. Saatler geçmiş ama hiç gemi gelmemiş. Simbat giderek yorulmuş. Ah, bir daha denize açıldığımda kendimi kesinlikle gemiye sımsıkı bağlayacağım. Ah, geminin çapası gibi bağlayacağım. Ama ben çok şanssızım. Arkadaşlarım çapa niyetine beni denize atarlarsa ne olacak? Ah, bir an önce evime dönebilsem... Ah, Baghdad'ı çok özledim. Yerimden kıpırdamamalıydım. Ha? O da ne? Hmm, büyük beyaz bir kayaya benziyor. Hmm, çok tuhaf. Bu taş çok parlak ve çok yumuşak. Ah, hava ne çabuk karardı. Ah, bu da ne? Gece olmamış. Bu kuşun gölgesi düşmüş. Ah, ah. Bu dev kuşun yumurtasıymış. Keşke bu kuştan beni Bagdada götürmesini isteyebilsem. Bir dakika, bir fikrim var. Biraz riskli ama bu adadan başka türlü gitme şansım yok. Simbad kafasındakini çıkarmış ve kendini kuşun bacağına bağlamış. Ve kuş havalanmış. Ah! Başım ağrıyor. Merhamet et dev kuş. Bir yere kon artık. Ah! Hayır! Sözümü geri aldım. İnme sakın! İnme sakın! Ah! Midem bulanıyor. Ah. Neyse ki kuş simbat bayılmadan önce yere konmuş. Ah! Başım! Hayır! Hayır! Hayır! Ah! Sırtım! Burası çok karanlık. Ah! Yerin altına düşmüş olmalıyım. Yukarı nasıl çıkarım? Hey! Bir ışık gördüm. Bu da ne? Bu, bu, bu galiba bir yılan! çok çok büyük ah, hayatımda bu kadar büyük bir yılan hiç görmedim ne? olamaz demek böyle öleceğim bir dakika yılanlar niye geldi ah, tabii ya kuştan korkuyorlar çok şükür beni bıraktılar ah, ah. bu da ne? Aman Tanrım! Yakutlar, elmaslar! Ben neredeyim böyle? Simbat bir tüccarmış. O yüzden bu taşların ne kadar pahalı olduğunu iyi biliyormuş. Bu taşlar sayesinde bütün hayatı değişebilirmiş. Ama maalesef... Ben paramı hep gereksiz şeylere harcıyorum. Oh. Şimdi ise bu çukurda etrafım en pahalı taşlarla çevrili. Ama yine de çok fakirim. Para artık bir işime yaramıyor. Burası niye et kokuyor? Nereden geliyor bu koku? Et mi bu? Evet, bu gerçek et. Bu kuş biraz olsun ötmese olmaz mı? Bu kuş ne arıyor? Bir dakika. Bu eti arıyor. Tabii ki. Bu eti yavrularının yanına götürebilir. Ama aynı zamanda burada da yiyebilir. Fark etmez. Bu fırsatın kaçmasına izin veremem. Simbat hem akıllı bir tüccarmış, hem de çok ama çok cesur bir adammış. Toplayabildiği kadar değerli taş toplayıp ceplerine doldurmuş. En büyük taşı da yanında götürmek üzere almış. Daha sonra kayayı yerinden oynatmış ve eti meydana çıkarmış. Kuşun bu ette birlikte kendisini de yiyebileceğini biliyormuş. Ama yine de kendisini ete bağlamış ve kaderine razı olmuş. Yaşasın, haklı çıktım. Kuş eti yavruları için yuvaya götürüyor. Bir dakika. Öyleyse! Aa! Bırak beni! Bırak beni! Oh, Simbad, sen ne arıyorsun burada? Kabir amca, asıl sen ne arıyorsun burada? Ben mi? Ben şey... Ayrıca yuvadan ne almaya çalışıyordun? <gülüyor> tamam anlatayım. O yakutları almaya çalışıyordun. Yakutları mı? Evet. Ben bu sayede zengin oldum ve zengin kaldım. İçi yakut ve elmas dolu o çukurun içine etleri ben bırakıyorum. Kuş da eti almaya gidiyor ve etle beraber birkaç yakut alıyor. Sonra da o eti yavruları için yuvaya bırakıyor. Daha sonra yine et aramaya çıkınca ben de o değerli taşları yuvadan alıyorum. Biliyorum yanlış bir şey yapıyorum. Lütfen bana kızma. Kızmak mı? Sen benim hayatımı kurtardın. Burada öleceğimi sanıyordum. Ama bunu artık yapmamalısın. Bu çok tehlikeli. Al. Cebimde birkaç tane elmas ve yakut var. Hayatımı kurtardığın için onları sana vermek istiyorum. İstediğin kadar al. Bir daha da hayatını asla tehlikeye atma. Kabir hayatında bu kadar büyük yakutları hiç görmemiş. Oh, sen çok iyi birisin Simbat. Sadece bir tane alacağım. Gerisi sende kalsın. Bu beni ömür boyu zengin bir şekilde yaşatmaya yeter. Teşekkür ederim evlat. Hadi artık eve dönelim. Hikayeni dinlemek istiyorum. Söyle bakalım buraya nasıl geldin? Ah! Başıma neler geldi. Ve bütün bunlardan sonra Simbat bir kez daha Bağdat'a sağ salim dönmeyi başarmış. Vay canına. Peki bu Rock kim o zaman? Aaa, tik kardeşim. Söylemedim mi ben sana? Ya. Nereden bileyim? Söylemedin ki. Ah evet. Hata bende. Ve, ve o et nasıl o kadar büyükmüş? Aha, hmm. Sıradan bir et parçası değilmiş tabi ki. Ama onu başka bir hikayeye bırakalım. Hadi gidelim artık. Tik! Ee, evet, geliyorum.